53R Haber ve Havadis Sitesi Köşe Yazısı Herşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Ülkemiz, her sağlam akıl sahibi vatanseverin kabul edeceği gibi, çepeçevre kuşatıldığı ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel bir sarmalın içindedir. Yoksul insanların vatan için kaygılandığı, zengin ve konformist elitin her çeşit düşmanlık riskini küçümsediği, akılların duygularla şaşırtıldığı kaotik bir ortamın içinde debelenmekteyiz. Millet, TikTok'larla konuşmakta, işçi memur çarpıtılan rakamlarla aldatılmalara karşı çaresizce meydanları yoklamaktadır. TBMM'de, esas meclisi aşacak kudretteymişçesine bir zoraki komisyona aşırı misyonlar yüklenip toplum kesimlerinden seçilmiş örnekler, şehit ve gazi yakınları, cumartesi anneleri, değişik inanç ve etnisite temsilcileri, çağrılıp dinlenerek yürütülen sürece katkıları istenmektedir. Konuştuklarını bileceğiz de ne söylediklerini bilemeyeceğiz. Sonunda varlığına ad beğendiremedikleri, sahipliğine ortak bulmak istedikleri Türk milleti, asaletine uygun şekilde konuşacak, kimin ne olduğunu, neyin nasıl olamayacağını yüzyıl daha konuşturmayacak şekilde belirleyecektir. Ben bu konuyu mahkemedeki taraflar hakkında bir tanığın onları nasıl tanıdığı hakkındaki soruya karşı verdiği cevapların berraklığında görüyorum. İşte size durumun mizahla izah. Mahkemede görülmekte olan bir davada tanıklık etmesi için kürsüye yaşlı bir teyzeyi çağırırlar. Kadın yerine oturur ve davalının avukatı kadına yaklaşır. Ayşe Hanım. Beni tanıyor musunuz? Yaşlı teyze cevap verir. Evet avukat bey, sizi çocukluğunuzdan beri tanıyorum. Siz daha o zamanlar bile aileniz için tam bir baş belasıydınız. Sürekli yalan söylüyorsunuz, karınızı komşunuzda aldatıyorsunuz, en yakının dediğiniz insanların arkasından konuşuyorsunuz, 2 lira fazla kazanmak için herkesi satarsınız. Davalının avukatı başta olmak üzere bütün salon şok olur. Adam ne yapacağını bilemez bir halde kadına tekrar sorar. Peki, Ayşe Hanım, ya karşı tarafın avukatını tanıyor musunuz? Kadın yine cevaplar. Elbette tanıyorum. Çocukluğunda ona dadılık yapmıştım. Tembel, ödlek ve alkolik adamın tekidir. Etrafında bir tek dostu yoktur ve herkes onun hala geceleri altına kaçırdığını söylüyor. Yine herkes şokta. Bütün salonu bir vultu kaplar. Hakim kürsüye tak tak tak diye üç defa vurup herkesi susturur ve her iki tarafın Avukatını da kürsüye çağırır ve ikisine de eğilmelerini söyleyerek kulaklarına şunu fısıldar. Eğer bu kadına beni tanıyıp tanınmadığını sorarsanız, anam avradım olsun, ikinizi de harcarım, der. Tıkı bunun gibi her fırtınanın gelişi de önündeki sessizlikten belli olur. Milletimizin her bir ferdiyle, bilmem ne adına önünde rol kesenler için nasıl bir değerlendirme yapmakta olduğunu birer birer duyanlar, kendileri hakkında konuşturmamak için ellerinden gelen karartma ve susturmaları, başarabilirlerse, vakit geçirmeden sağlamalıdırlar. Yoksa istenen perşembenin gelişi, yaşadığımız bu tuhaf çarşambadan bellidir. Allah sonumuzu hayr eylesin. Bahattin Karagöz